Propolis, Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Bu programı unutmadan... Bir anons ile başlayayım. Önümüzdeki cuma 30, cumartesi 31 Ocak ve pazar 1 Şubat, feshanede saat 9 ve 20 arasında arıcılık şenliği varmış. Bir fuar gibiymiş. Hem arı, arı yetiştiriciler için tüm gereken malzemeler satılacak ve gösterilecek, ama aynı zamanda arılara veya arı ürünlere ilgi duyanların ziyaretine de açık. E, ...giriş ücreti yoktur. Duyduğuma göre çeşitli ballar da orada olacak. Çok insan artık hangi bal iyidir, hangisi sahte veya e, vesaire e, şaşırmış durumda olduğunu biliyorum. Merak edenler belki orada cevap alabilirler. E, yetkin insanlarla da konuşabilirler, satıcılarla konuşabilirler, bilirler. E, eğer herhangi bir şekilde arıcılık yapmak fikirle oynuyorsanız... ...gidip bakmakta fayda olacağını düşünüyorum. Ayrıca belki güzel bir hafta sonu gezisi hele hava kötüyse. Evet... Geçen programın e, otellerin çatılarındaki aracılık yapma modasını da bırakmıştım ve oradan e, devam etmek istiyorum. Bir sürü e, oteller anlatmıştım nerede artık e, aracılık yapıyor çatılarında. Birkaç tane dahadan e, bahsedeceğim. Örneğin Londra'nın Athenaeum Otelinde, Kopenhag'ta Bella Paris'te Westin ve Amsterdam'da Andas Otelinde. Ve e, sadece arılar yok, çatı bahçeleri de var. New York'taki Crosby Oteli de daha ileride ileri giderek bir de tavuk kömesi koymuş Mustafa Tam moda dersiniz de şunu dinleyin. 1925'te Rhode Island'daki Providence'da Biltmore Oteli'nin sahibi L.D. Wallach, otelinin üstünde sebze ve meyve yetiştirmeye karar vermiş ve başlamış. Sonra... Bahçesine tavuk ve ördek eklemiş, bina yakın kuş olmuş, yetmemiş, balık havuzları da yapmış, ondan sonra havuza timsahlar koyduğunda belediye gelip durdurmuş ve her şeyi yasak etmiş. Demek ki siz de bir iki kovan arı çatıda tutabilirsiniz. Yeter ki arıların ağaçlara ve çiçeklere gidebilecek yerleri var. Yani yakında e, bir şeyler olması gerekiyor tabii ki. Ama onların 5 kilometre uzaklara gidebildikleri için aslında merak edecek bir şey yok. Belki bir çatı bahçesi bile yapabilirsiniz çatınızda veyahut balkonunuzda. Kendi arılarınızı dölediklere salatalık ve kabaklarınızı yemek ne kadar büyük bir zevk düşünün. Tabii ki onların nektarları onlara yeterli değil ama başladınız mı başladığınız mı o bahçeyi büyütürsünüz ister istemez. Yeter ki timsah eklemeyin. Ne yapılmalı ve neler yapılmamalı diye e, yaparken öğrenirsiniz mutlaka. Bana kalırsa ilk hatırlamanız gerek, gereken kural amatörüm. Ben bu işi keyif için yapıyorum. Bal ikinci yere geliyor ve yaptıklarım da başka aralarda etkileyebiliyor, onun için doğru yapmam lazım. Bilhassa profesyonel arıcılar, amatör arıcılar hastalıklara vesaire dikkat etmedikleri için onlar arıcılık için tehlikeli oldukları düşünüyorlar. Hatta onların yok olma hastalığında bundan kaynaklandığını diyebilirler. Halbuki bunun bambaşka sebepleri var. Daha evvel programlarda konuştuk ama herhangi bir hastalık için her zaman dikkat edilmeli tabii ki. Yani arıların nelere ihtiyaçları var, en iyi şekilde nerede yaşarlar ki hastalıkları vesaire, kap vesaire kapılmasınlar diyebilmek önemli. Eğer e, o programları kaçırdıysanız da podcastlardan dinleyebilirsiniz. Onu da hatırlatayım. ...bugün tüm dünyada arılar stres altında, onun için onlara en güzel şekilde bakmamız lazım. Başlayacaksanız iki kovanla başlamak iyi olur. Çünkü o zaman kolonileri karşılaştırabilirsiniz. Yani biri nasıl gidiyor, öbürü nasıl gidiyor değil, böyle bir şey yapabilirsiniz. Ve bu şekilde bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Ayrıca bir koloni çok kuvvetli değil öbür küsü çok kuvvetliyse veyahut kuvvetliyse birbirlerine çerçeve de işte kuş yapabilirsiniz. Onu yaparken kovanların ve çerçevelerin aynı ölçüleri olma önemini anlarsınız. Onu da konuştum daha evvel, ben o yanlış yaptım, ee, aynaları almadım. Başlamadan hem internette hem kitaplardan bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Ancak ben başladığımda, Hatırlıyorum ki hep bu işi yapan birileriyle konuşmak ihtiyacı hissediyorum. Aslında daha doğrusu onun aralığa gidip bu işleri nasıl yaptığını görmek istiyordum. Bir türlü arıcı ile tanışmak fırsatım olmuyordu. Ve nihayet bir kere bir arıcı ile buluşma fırsatı buldum ve hakikaten yaptığı işi ve yeri görmekten çok keyif alıp bir sürü şeyler daha iyi anladım. Yani insan bir şeyler okuyor fakat onu hayal etmek çok kolay olmuyor. Başka birisi bunu gösterir göstermez bunu çok daha kolay anlıyorsunuz. Türkiye'deki arıcılık yapanların çoğu ihtiyar erkekler ve babadan görme ile bu işi yürütüyorlar. Ondan bazı yanlış yapıyorlar. Yani demode şeyler yapılıyor. Aslında ona bakarsan tüm dünyada ihtiyar erkekler arci yapar ve nedenini anlamış değilim. Çünkü herkesin yapabildiği, ve zevk alacağı bir şey. Son senelerde şehirde bakma moda olmaya başladı ve onun için gençler yapmaya da başladılar. Başladılar şükürler olsun. Bir kere doğanın olaylarına daha duyarlı oluyorsunuz ve yaşama zevkiniz kat kat artar. Benim gittiğim arıçıdan bir sürü yeni şey öğrendim ama yanlış bilgi de edindim maalesef. Çerçeveler ve petekleri konuşurken ...bana kışın kullanılmayan betekleri mum güvesi yemesin diye... ...mutlaka naftalin ile beraber saklanmalı diye söylemişti bana. Galiba daha evvelde anlattım. Sene 2002 civarında olması gerek. Tanıdık aracının söylediğini yaptım. Ve ilkbaharda çerçeveleri çakart, çıkarttığımda fazlasıyla naftalin kokuyorlardı. Bu hiç hoşuma gitmiyordu. Onlara havalandırdım ama nafile... Zira bal mumu tüm kokuları çok kolay absorbe eder. Tabii ki sonra bu bal, mumu, bal mumun hücrelerin içine bal saklanınca bal da naftalin kokar. Zaten kısa bir müddet sonra e, teknik arıcılık ve Melifera dergilerine üye oldum ve onlardan birinin de artık naftalinin kullanımını, kullanımını kesinlikle Yasak çünkü kanserojen olduğunu e, okudum ve e, öğrendiklerinizi tekrar okuyarak emin olmakta yarar var demek istiyorum. Naftalin maalesef halen bol bol kullanılıyor. Bazen umumi tuvaletlerde rastlıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Onu oracıkta birisine anlattığımda genellikle bana Mars'tan geldiğim gibi bakıyorlar. Siz de artık biliyorsunuz ve belki zaten biliyordunuz. Neyse artık benim o, hani koloni, e, benim bir tane e, kolonim vardı. Kışı kaybettim fakat sonra tekrar iki oğul geldi ve çok sevindim. Artık benim iki kolonim olduğuna göre bu işi daha ciddi yapmam lazım diye tekrar bir arıcılık dükkanına gidip bazı aletler de almak istiyordum. Ve böylece o zaman Seyran Tepedeki Timel Pütek dükkanı buldum. Şimdi o Anadolu tarafında bir yere taşınmış. Ben hiç gidemedim, uzak geliyor bana, başka bir yere gidiyorum ama ana bayisi Esenler Ortogarı'ndaymış. Ama eğer hakikaten düşünüyorsanız fuara giderseniz orada zaten bir sürü e, insanlarla tanışırsınız ve araştırma yapabilirsiniz. Bir kere Rodos'a tatile çıktığımızda orada bir arı müzesinin olduğunu gördüm ve onu mutlaka ziyaret etmek istedim. Müze çok hoştu. Bir bahçenin içinde bir ev, tüm eski ve yeni kullanılan alet ve bazı geleneklerin hikayeleri ve resimleri de vardı. En çok hatırladığım şey şeffaf bir kovandı, camdan yapılmış. Onu içeride yani evin içinde duvara monte edip küçük bir koridorla duvardan dışarıya bir delik yaptılar. Oradan arılar bahçeye girip gidebiliyorlardı. Araların hayatları bu şekilde tamamen görebiliyorduk. Hemen gözüme takılan bu kovan ne kadar içi, ne kadar nemli olduğu. Tabii ki cam nefes almayan bir malzeme olduğundan onun için ahşap olması önemlidir. Çoğu zaman e, kovanlar e, ahşaptır, kalın, tok bir ahşaptır. Bu önemlidir çünkü nefes alabiliyor. Artık bugünlerde e, naylon da plastikten de yapılmaya başladı. Daha hafif olsun ve hakikaten e, çoğun aracıların e, sırt bel problemleri var. Çünkü hele bal ile dolu olduğu zaman taşımak çok zor. Onun için naylonla olmaz mı diye e, deniliyor ve e, bazı insanlar kullanıyor. Fakat... ...içinde nemli oluyor ve o nemi yok etmek arılar için çok önemli. Ee, Thomas Hani Honeybeadum Democracy kitabında da öyle bir kovanın fotoğrafını gördüm. O bir araştırmacı ve bir öğretmen, bir profesör. Demek ki eğitim için son derece yararlı bir şey. Eğer bir gün onu görebilirseniz çok keyif alacaksınız. İlginç başka bir şey, müzedeki... Müzeyde de bir dükkan vardı ve dükkandaki tüm satılan malzemeleri Türkiye'den gelmesiydi. İlk sefer İstanbul'daki dükkana gittiğimde fark ettim ki dükkandaki yardım edenler aracılık hakkında çok bilgililer ve onu paylaşmaktan zevk alıyorlardı. Yani e, aracılık öyle bir şey ki bir şey bildiğinizde derhal başkasına anlatmak istersiniz ve paylaşmak istersiniz ve sormak da istersiniz sizin aralarınızda neler oldu bunu nasıl yapıyorsunuz. Hatta o, o dükkan herkese bedava bilgi dolu kitapçıklar da dağıtıyordu. Evlat tüm satılan şeylere bakıp bakıp her şey ne için yaradığını sordum ve yeni kovanları gördüm. Tüm kovanlar aynı ölçü aynı ölçüye göre yapıldığını gördüm ve onun önemini artık anlamıştım. Eğer birkaç koloniniz var, koloniniz varsa e, işte böyle değişti o kuş yapabilirsiniz. Başka bir e, kalabalık olmayan bir koloniye bir çerçeve alırsınız ve bir çerçeve kuluçka verebilirsiniz. Ee, bunu tekrar burada yazdım fakat onu söylediğim nasılsa. Ee, ben o problem çok yaşadım çünkü. Fakat garip bir şekilde bu eskiden aldığım kovanlar yani bir, birebir ölçüleri tutmayan kovanlar hala duruyor bazıları. Bazıları artık çürüdü ee, ama e, duranları e, boş duruyorlar fakat ol için çok çekici olduklarını gördüm. Yani eski daha evvel içinde oturan arılar olan bir yer gelmeye, dön, dönmeye çok seviyorlar. Herhalde oradaki kalan propolis kokusundan hoşlanıyorlar veya o kadar eskiler ki bir ağaç kovuğuna benzemeye başladılar. O da olabilir. Ee, gene de içlerine bir pamuk üzerinde ol çekme yağı koyuyorum. Burada e, dükkanlar satılıyor. Bu melisa veya ol otundan yapılan bir yağ ve arılar onun kokusuna dayanamıyorlar. Sonra o bitkiyi bir arkadaşımın bahçesinden bir parça alabildim ve şimdi benim bahçemde de var ki tüm arılar, arıcılar olsun isterler. Bulursanız mutlaka edin ağırsızdır, kolay büyür ve kendini her tarafa dağıtır. Bir kere bir ol kovandan çıktığı anı gördüğümde koşarak Melisem'e gidip bir buket kestim ve elimde ona masaj yaptım ki yaprakları ve dalları kırılıp koku bıraksınlar. Onu yaptıktan sonra arı bulutun altında durdum. Yani onlara daha ilk konuma e, oturmadan, çünkü ilk çıktıklarında böyle bir 30 metre kadar bir yere oturuyorlar ki öncüler veyahut keşif yapan arılar gitsin yer bulsunlar. Onlar daha e, orada oturmadım. Kol kolum o buketle havaya kaldırdım ve hafifçe hareket ettim ki koku yayılsın. 10 dakika içinde tüm ol elime oturdu. İtiraf etmeliyim ki gittikçe ağırlaştığı için yavaş yavaş indirdim. Ama artık elimde olduğuna göre kalanlar elimde nerede olursa onlar da oraya gidecek. Tüm arıları aldıktan sonra arılığımdaki boş duran bir kovana silktim ve Allah kerim dedim. Bakalım tekrar gider mi yoksa kalırlar mı? Başka bir kovanın kuluçkalı bir çerçeve vermeye ihmal etmedim ve kaldılar. Hakikaten kuluçkalı çerçeveye kendilerine bakma mecbur hissettikleri için kalırlarmış. Bu hayatımdaki en kolay yakaladığım ol. Evet bu mutlu edici bir şey e, yaka, e, kutlamak için Charles Aznavour'un For Me, Formidable e, şarkısını dinleyelim. The one for me, for me You are my love, very, very Et Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la de Shakespeare, my dear girable Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir un cadeau darling, I love you love you darling i want you Et puis à peu près tout you are the one for me for me for me you are the one for me for me seni siminable, ben daha iyi olacağım. Chéri, seni sevmek için kelimelerimi seçeceğim. Seni sevmek için kelimelerimi seçeceğim. Seni sevmek için kelimelerimi seçeceğim. Seni sevmek için kelimelerimi seçeceğim. Seni sevmek Don't be I love you, love you. de artık arılara aşık olmuştum. Bir kere başladığınızda bunu bırakmak çok zor. Arılar eski propolis ve mum kokan kovanlardan çok hoşlanıyorlar. Onun için bahsettiğim eski kovanları arıların sevdikleri yerlere koyarım. Mutfağımın penceresinden o kovanları görüyorum. Ve önce arı gelip gelmediklerine bakabilirim. Kovanda ol çıktığında bazı öncüler yeni evlerine yer bulmaya çıkıyorlar. Örneğin benim boş duran kovanımı derin bir teftişten geçiriyorlar. Etrafını, içini, güneş ile alakalı durumu, yakında herhangi rahatsız edebilecek bir düşman var mı diye bakıyorlar. Daha sonra bunu Thomas Sealy'in kitabından çok daha detaylı anlatmaya planlıyorum. İnşallah fırsat bulacağım. Ee, o sırada ilk gün birkaç arayı görüyorsunuz ve her ertesi gün çoğalıyorlar ve heyecan dolu yerini tanıyorlar. O zaman artık çok yakında bir ol olacağından emin olabilirsiniz ve şanslıysanız fızıldayan bir bulut geldiğine şahit olursunuz. Bu genellikle saat 11 civarında olur ama saat e, 3'te de gelen oğul da oldu bende. Tüm arılar bir an evvel kovandan içeriye girmeye başlarlar ve bazı arılar uçuş tahtasında nozanov Nazonov ferimonu yaymaya çalışacaklar ki tüm yeni kolonilerinin bireyleri yerlerini bulsunlar bunu biliyorsunuz arka vücutlarını yukarıya e, kaldırarak yapıyorlar çünkü onun ucunda bir beze var bu ferimon e, yaymak için ve e, kanatlarını çok hızlı çarpıyorlar ki o koku yayılsın e, yani bir ilan bir şey ilan ediyorlar aslında bakın buradayız Bizim grubumuz burada diye Yarım saat içinde herkes içeriye girer ve yerlerini beğendiklerinde orada e, çalışmaya başlarlar. O gün hava kararınca ve tüm arılar içeriye girdikten sonra ya kadar başka bir kovana koymak için beklerim. Yani şimdi bu benim eski kovanım ve e, ölçüler e, tutmuyor öbür kovanlarla yani tam ...iyi olması lazım... Ee, ...tabii ki... ...ondan sonra gündüz de hemen gidiyorlar... ...dışarıya çıkıyorlar... ...ve siz akşamı bekleyeceksiniz... karar ...karardıktan sonra havayı ...bu kovanı kapatabilirsiniz... ...ve temiz ölçüleri tutan... ...yeni bir kovan koyarsınız yanında... ...ve bütün arıları böyle dikkatlice... ...çerçeveleri ile kaldırarak... ...yeni... E, ...kovanınıza koyabilirsiniz... ...ve o saatte herkes içeride olduğu için... Kapısını da kapatın. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir delik olmasın. Ee, eğer ki başka kuvvetli bir koloni varsa zaten onlara kuluçka bir çerçevede veririm ki kendileri orada kalmak için mecbur hissetsinler ama şart değil. Ondan sonra onlara iki gün serin karanlık bir yerde tutarım ki ilk gittikleri yer unutsunlar. Ve petek örmeye başlasınlar. Bu zaten karınlarında e, nektar ile dolu çıkıyorlar e, ol verdikleri zaman. Onun için aç kalmıyorlar merak etmeyin. Ve e, günlerce e, ol vermedikten evvel zaten günlerce e, çok e, e, bal yiyorlar. E, ve e, çok bal yedikleri için ve tembe, tembelleştikleri için e, alt vücudundan Küçük küçük yuvarlak e, mum e, parçacıklar çıkmaya başlıyor ve hemen yeni e, hücre örmeye başlıyorlar. Bu ara kovanları taşımak zahmetli ve ağır bir iş. Onun için kovan alacağınız zaman kenarlarda tutacak veya girişler olduğuna dikkat edin e, ki kolay taşıyabileceksiniz. E, Ol çıktığı zaman... Tüm arılar, ha karınları bal ile dolu yola çıkarlar. Bunu anlattım. Onun için acıkacaklarından korkmayın. Şimdi iki gün bu e, arılar e, karanlık ve serin. Bu serinlik çok önemli. Çünkü eğer güneşte bırakırsınız o zaman o, onlar e, ölüyorlar. Açık yer olmadığı için soğutamıyorlar ve gidip su da bulamıyorlar ki e, püskürtsünler ve küçük bir böyle bir bu yapsınlar e, soğutmak için. Onun için ee, hakikaten serin bir yerde koymanız lazım. Fakat ikinci günün sonunda akşam karınlığında ağırlığına, arılığıma taşırım ve kapılarını açarım ki ertesi gün sabahtan yeni yerleri öğrensinler ve çalışmaya başlasınlar. Eğer koloniye iki gün bırakmadan koyarsanız keşif arılar ve bazı ihtiyar arılar ilk geldikleri yere geri gidebilirler ve orada sürekli olmayan evlerine e, arayıp ölübilirler veyahut eski kovana da dönebiliyorlar. Yani bu eski yere yere dönmek çok enteresan bir şey. Ben bir kere bir kovanı bir yere bir yerden başka bir yere aldım ve o zaman görüyorsunuz ki arılar alışık oldukları için ve kvadratları, koordinatları çok iyi bildikleri için orada boş bir ...yere girmeye çalışıyorlar. Yani şöyle e, eskiden ki uçuş, e, uçuş tahtanın üstündeki kapıdan girmeye çalışıyorlar... ...ama orada öyle bir şey yok. Bu çok yazık oluyor çünkü tabii ki e, şaşırıyorlar. Aa ne kadar çabuk geçti. E, ve e, tekrar hemen çabuk kovanı orada koymakta yarar var. E, evet, iki dakika kaldı değil mi galiba? Evet... Daha çok zaman o yetişmesi zor olan yerlere konuyorlar. Konuyorlarsa bir ağacın yükseğinde veya çatının kenarında genellikle öyle bir yere gitmeye çalışıyorlar. Panik yapmayın, hemen kaçmayacaklar. İyice hazırlanın, onları bir kutuya da koyabilirsiniz veya bir kova ya da koyabilirsiniz. Önemli değil, yeter ki anayı alın. Ee, i̇çeride o kovanın içinde sonra onları hepsi beraber yumuşak bir şekilde değişik bir yere bir kovana koyabilirsiniz. Ee, bir ağacın yetiş, yetişebileceğiniz bir dalda varsa altında bir kutu tutun ve üstünde durdukları dala sert ve kısa bir şekilde çekin. O sırada arılar kutuya düşecekler. Ve gene de korkmanıza gerek yok. Çünkü o arıların karınları bal ile dolu olduğu için ve müdafaa etmesi gereken olan yavruları olmadığı için kolay kolay da e, sokmayacaklar. E, tamamız galiba değil mi? Oldu. Peki o zaman bugünlük bu kadar. E, i̇ki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. İyi günler. <Gülüyor> Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer